Merhaba, Halk Takvimi'nin üçüncü programında birlikteyiz. Geçen hafta halk kültürü uzmanı Ergün Veren'le pastırma yazını konuşmuştuk. Ve demiştik ki pastırma yazı sıcakları bazı yıllar her zamankinden erken başlayıp erken biter. Gerçekten de öyle oldu. Halk Takvimi'ne göre 26 Kasım'a kadar sürmesi beklenen pastırma yazı geçen salı günü bitti. Çarşamba günü kışın etkilerini hissetmeye başladığımız günlere girdik bile. Peki önümüz iki hafta Halk Takvimi bize ne gösteriyor? 20 Kasım'da yani yarın Koçkatımı fırtınası var. Aynı fırtına Ekim ayının ilk haftası içinde de görünüyor. Peki koç katımı adı nereden geliyor? Koç katımı ismi halk takmine göre kırsalda koyunların yavrulama zamanını kontrol etmekten geliyor. İlk Cemre'ye yani 20 Şubat tarihinde havaya düşen Cemre'ye 5 ay kala damızlık olarak ayrılan koçlar serbest bırakılıyor ve sürünün çoğalması sağlanıyor. Buna koç katımı deniyor da adını buradan alıyor. Bu hafta 22 Kasım günü aynı zamanda güneşin kaos yani yay burcuna girmesinin tarihi. Böylece halk takmine göre sonbaharın üçüncü ayı başlamış oluyor. 29 gün sürecek bu dönem 20, Ar 20 Aralık'ta yani en uzun gecelerin başladığı Şebiyel Dağı adı verilen günde sona erecek. Tabi biz bu arada yani 11-12 Aralık'ta kara kış adı verilen 11 günlük döneme de girmiş olacağız. Sonuç olarak halk takviminin kış dönemine denk gelen Kasım günlerinin ilk bölümü pastırma yazı ve hemen ardından böceklerin gizlenmeye başlaması ve ilk fırtınalara kadar doğa kendini kışa hazırlamaya başlıyor. Tam bu noktada İstanbul'dan kırsala yerleşmiş ve bütün hayatını halk takminin de ana ilgi konularından birini teşkil eden ziraat üzerine kuran eski açık radyo programcısı arkadaşımız Oya Ayman'a mikrofon uzatacağız. Ve kış hazırlığı doğada nasıl gerçekleşiyor, çiftçi neler yapıyor onu öğreneceğiz. Oya Ayman İzmir'in Bayındır ilçesine bağlı Marmaris Köyü'nde tarımla uğraşıyor. Merhaba Oya. Merhaba Akansu. Şimdi sana daha önce söylemiştim halk takvimi programını yapıyoruz açık derginin içinde. ve evet. Bu hafta Kasım günlerini ve doğanın kışa hazırlığını konuşuyoruz. Sana da birkaç tane sorum var. Şimdi halk takvimi diyor ki Kasım ayında doğa yavaş yavaş içine kapanır ve kışın zor koşullarına karşı hazırlığa başlar. Senin yaşadığın evet. köy e, yani Bayındır'a bağlı Marmaris köyü yaklaşık 700 metre yüksekte. Nasıl bir değişim evet. gözlenir bu mevsimde? E, Kansu e, aslında 700 metre yükseklikte e, değişen e, göz yani ovayla e, bu yüksekliklerde çok fazla bir e, değişiklik yok gözlenenler arasında. Normalde her zaman e, bildiğimiz gibi işte ağaçlar yapraklarını dökmeye başlıyor Sar önce sararıyor ondan sonra dökmeye başlıyor çünkü Kış uykusuna geçiyorlar uyku durumuna geçiyorlar hı hı. bazı hayvanlar da uyku durumuna geçiyor biliyorsun metabolizmalarını yavaşlatıyorlar artık son beslenmelerini yapıyorlar artık bütün yaz boyunca ortalıkta dolaşan haşarat yavaş yavaş kendi köşelerine çekilmeye başlıyor ki burada havalar geçen haftadan itibaren çok ciddi anlamda soğudu hı hı. ve iki gündür de yağmur var. Artık toprak yağmur bekliyordu ve yağmurlar da tam zamanında geldi. Burada normalde yağmurlar Kasım ayında başlıyor. Hı hı. E, zeytin hasadı dönemi olduğu için e, zeytin e, ne gidiyor e, çiftçiler? Hı hı. E, zeytin bahçeleri dolu. E, etrafta bir pirina kokusu var, bir zeytinyağı kokusu var. Hı hı. Ve çok güzel bir güneş ışığı var sonbahar güneşi çok güzel görüntüler veriyor Benim olduğum bölgede kiraz ağaçları çok fazla Kiraz ağaçları da sonbaharda kızarıyorlar ve çam ormanlarının arasında ve meşe ağaçlarının arasında Kıpkırmızı yapraklarıyla sonbahar güneşinde çok güzel görüntüler veriyor hı, Biz tabi İstanbul'da pastırma yazını geçen hafta bitirdik e peki siz evet. neler yapıyorsunuz kışın kırsalda yaşayan biri kasım ayını nasıl geçirir? Ee, biz e, burada dediğim gibi zeytin e, hasadıyla uğraşıyoruz. E, zeytin bahçeleri olan çiftçiler e, zeytine gidiyorlar. E, biliyorsun bazı yıllar zeytin çok veriyor bazı yıllar az veriyor. E, ovada zeytin çok fazla fakat dağ kısmında zeytin az. Evet. Ee, bu yüzden e, daha çok e, insanlar e, kestane toplama işine giriştiler. Hı hı. E, yabandan ya da yetiştirme kestane topluyorlar. Kestaneler hı hı. çırpılıyor e, ve e, dikeninden, dikenli kabuğundan ayrılmak için havuzlara yatırılıyor. O havuzlarda çürüyor dikenli kabuk ve ondan sonra kestaneleri ayırıp ya satıyorlar ya da işte kendi tüketimleri için kullanıyorlar. Ee, biz kişisel olarak köyde e, herkes gibi odun topluyoruz. E, kışın odun yaktığımız için hı hı. E, sobalarımızı temizledik, e, boğularımızı temizledik, e, kışı hazırladık. Şimdi e, odunluğumuzu doldurmaya çalışıyoruz. Orman köylüsü de olduğumuz için e, çevrede kurumuş ağaçlar var, kurumuş ağaçları ya da ee, çevrede işletme ormanından kalan bazı artık ağaçları toplayarak kışlık ihtiyacımızı karşılayabiliyoruz. Hem meşe hem de çam olmak üzere. Bir de geçen seneden zeytin budakları vardı. Onları da e, Hı -hı. yakabiliyoruz. E, budak artıklarını. Bunun dışında <gülüyor> Zeytinyağı yapılıyor ve zeytin çiziliyor, zeytin kırılıyor. İşte sele zeytin için çuvallara zeytinler koyuyoruz ve zeytin işleme durumu da var. Hı hı. Kışlık sebzelerden turşu yapıyoruz, mutfakta öyle bir faaliyetimiz var. Narı olanlar nar ekşisi yapıyorlar, kazanlar kaynıyor. Artık son demleri narların, narlar toplandı ama nar ekşisi yapımı devam ediyor bir yandan. Tamam o konuyu ayrıca ee, konuşalım ben biraz senden nar ekşisi isteyeyim. <gülüyor> tabii, tabii. Peki şunu sormak <gülüyor> istiyorum. Ee, sen <gülüyor> kişisel olarak halk takviminden faydalanıyor musun hiç? Ben kişisel olarak tabii faydalanıyorum. Burada komşularımız da var halk takviminden yararlanan yıllardır. Özellikle ay takviminden çokça yararlanıyoruz. Ayın biliyorsun ilk dördün... Son dördün yeni ay e, ve dolunay dönemleri var. Eski ay dönemleri var. E, her dönem kendi içerisinde e, farklı faaliyetlere e, izin veriyor. Daha doğrusu yeni ayda e, işte budama yapılmıyor. Eski ayda olması gerekiyor budama yapılması için. Ayın eski aya geçmesi gerekiyor. Bu biraz ayın gergitleriyle ilgili bir şey. Yani medrezirle ilgili, ağaçlara su yürütmesiyle ilgili. Biz tohum ekerken... E, tohumdan fide aldığımızda o fideleri e, alıp e, tarlaya şaşırtırken de artak günü uyguluyoruz. Ve özellikle e, ayın ilk karanlık döneminden yani e, ilk e, karanlık döneminde bir haftadan sonra e, artık bir ay büyümeye başladığında tohum ekimini yapıyoruz. Bunun dışında hücrelezin mutlaka gelmesini bekliyoruz tarlaya, fideleri geçirmek için hıdrellezden sonra çünkü toprak ısınmaya başlıyor normalde hıdrellezi de e, mutlaka kullanıyoruz hıdrelleze göre bir ekim dikim faaliyeti yürütüyoruz burada da köylülerden bazıları e, bu takvime uyguluyorlar anladım peki ee... e, bunun dışında da e, de, poyrazımız çok e, fazla olduğu için açıkçası rüzgarları çok fazla e, dikkate almıyoruz çünkü sürekli bir, bir poyraz e, esiyor burada Sürekli bir rüzgarımız var ona göre önlemlerimizi alıyoruz. Peki çok teşekkür ediyoruz o Ayman. Rica ee, ederim. Kaldım. Saatli marif takvimi getireyim ben sana bundan sonrakinde. <gülüyor> <Ben Siyaret gülüyor> çok <de>. seviniyorum gerçekten. <gülüyor> ee, Çocukluk anılarımda çok önemli <gülüyor> bir yer tutuyor. Çok sevinirim. Peki görüşmek <gülüyor> üzere hoşça kal. Çok teşekkürler. Bu haftaki bölümü kapatmadan önce şunu söyleyeyim. Hak takviminin önümüzdeki günler için verdiği bilgiler arasında güney rüzgarlarının esmesi de var. Önümüzdeki günler halk takvimine göre lodos, kıble ve keşişleme rüzgarlarının daha sık estiğini göreceğiz. Örneğin bugün Güneydoğu rüzgarı keşişleme esiyor. Keşişleme ismini İstanbul'un güneydoğusunda bulunan Uludağ'dan yani eski adıyla Keşiş Dağı'ndan alıyor. Eski denizciler o yönden esen rüzgara keşişleme demişler. Bu haftalık bu kadar. Haftaya yeniden buluşmak üzere.